hükmedinceye kadar atalarınızın dinine devam edin, dediler ve sonra ayrıldılar, Ebu Talip, ey yeğenim, Allah'a yemin ederim, senin onlardan hududu aşacak bir şey istediğini görmedim, deyince Rasulü Ekrem, Ebu Talip'in iman edeceğine ümit bağladı ve, ey amcam, o halde sen bari bu kelimeyi söyle de bu kelimeden ötürü kıyamet gününde şefaatim sana helal olsun, dedi, Ebu Talip, rasul Ekrem'in bu husustaki ısrarını görünce, ey yeğenim, eğer benden sonra senin ve senin baba oğulla